Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şimdi bir arkadaş bir soru sordu. Diyor ki, ölüler eşitebilir mi? Yani ölü öldükten sonra kabirden eşitebilir mi? Yani bir cemse sonuyla muhatap olsa bir şey selam verse filan vesaire ölüler dünyadakilerin sesini eşitebilir mi? Evet, önceden biz bilmemiz lazım ki ölü öldü İntikale eder hayatı dünyadan hayatı berzaha. Çünkü bir insanı Allah yarattığında üç marhalede yarat, üç marhaley aşamada yaşar. <gülüyor> Birincisi dünya marhalesi, bu da anadan doğar ölüme kaderdir. Ölümde bu bitiyor. Doğumdan ölüme kadar bu marhale bitiyor. İkinci marhara ölümden sonra kabre girer, kabirden Kıyamet gününe kadar bu marhala, bu geçici müddette bir tür buna da hayatul berzak berzak hayatı derler. Üçüncü kıyamet gününden, koptuğundan yerden çıkar, ebedi hayata kadar. Ebedi hayatta hayat ebedidir ondan sonra. Ama iki, şey, iki, iki yerde sonuçlanır. Birinci, cennet Allah bizi, hepimizi o sonuna sonuçlandırsın, o sonu bize nesibetsin. ikinci İkinci Allah'a sığınırız, cehennem. Bu çinukta da ebedi kalır insan. Eydir, insan öldüğünde dedik kabre girer, kabirden de e, ne, ne zamana kalır? Kıyamete kadar. Bu berzeh hayatı derler. Bu berzeh hayatı bir gayb hayatıdır. Bunu hiç kimse bir şey bilemez. Sadece Kur'an-ı Kerim'de bize ne gelmişse, ona biz inanırız ehl sünnet olarak. Âlemul barzak dedik, bu bir İnsan oğlu onu geçirtir. Bu bir gaybtir, biz göremiyoruz. Aynı nasıl ahiret gaybtir biz bilemiyoruz. Ahirette ne var bilemiyoruz. Sadece biliyoruz, Resulullah bize haber vermiş, haber verdiklerine inanıyoruz. Cennet var, cehennem var, hesap var, sırat var, terezu var vs. Bunları nereden bildik? Resulullah haber verdi. Berzek hayatında da bize ne haber vermiş? Onlara biz inanırız. Ölü kabre girdi. Bir meyyit öldü, kabre girdi. O kabir bunu haber vermiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize. Ee, yen e, cehennemden bir çukur olur. Yen cennetten bir e, bölüm olur onun için. Bir boştan olur. Cenn, cennetten, yen de cehennemden bir çukur olur. Bu kisinin birisidir. Bunları haber vermiş. Vesaire bazı meseleleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem maut, e, iki tane melek gelir. Münker ve neçir sorarlar o e, ölüden. E, Rabbin kimdir? Peygamberin kimdir? Vesaire. Bazı rivayetlerde de var. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, e, ne, ne, ne, sorarlar. E, yani e, melekler sorar. E, Vesaire. Bunlar nedir? Bunlar biz berzah aleminde inanıyoruz. Allah Subhanahu ve teala bunları berzah aleminde bunu biliyoruz. Ama ölüler eşitir mi eşitmez mi? Bu asılda ölü eşitir eşitmez. Bu ne diyebiliriz eşitir ne diyebiliriz eşitmez. Bu yerine göre eşitir yerine göre eşitmez. Yani mutlak değil. Ama cenelde biz anladığımız yani cenelde Anladığımız ölü diğeriz dünyadan öldü, ameli kesilir. Bitti daha. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki oğlu öldü, dünyadan ameli kesilir. Neyi kalır sadece? Bir salih evlat dua etsin ona sadece faydalı elim. E eşitmek de nedir? Bir ameldir. O da kesilir. Alimler buna istidlal ediyorlar. Onun için ölü, amel kesilir. Hiçbir şey kalmaz olma, Eşitmez de. Bu cenel olur. Ölüler insanları eşitmez. Ama eşitmek meselesi e, istisnadır. İstisna ne zaman olur? Bazı zamanlarda olur. O da nedir? Bazı hadislerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ölü cenazede eğer kaldırdılar onu umuzlarında Ölü diğer, diğer qaddimuni qaddimuni Eğer salih ise hemen götürün beni der qaddimuni qaddimuni Bu da Buhari'de geçiyor. Abu Said Huzrili Radiyallahu anhu "Eğer cenaze konulduğu zaman erkekler onu cenaze koyuldu İnsanlar da ola ruhumuzun alır fe enkana salihatan qalat qaddimuni qaddimuni. Ve en kana gayri salihah e yer kötü işi qalat ya veylaha ayna yezhebuna biha. Derce ey veyl olsun ona. Nere götürüyorlar bunu? Dur bu sesi yesm'u savtaha kulli şey. Musa'sının bu, sesi, bu sesini her çeşit dinler. İllel insan. insan oğlu hariç. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki وَلَوْ سَمِعَ الْاِنْسَانُ لَسَعِقَهُ Diyor ki ölü insan oğlu bu ölünün bu sesini dinlese bayılır. Yani sağ olur yani çarpılır. Yani dayanamaz o sese. İşte bu türlü ölüler burada mesela ölü konuşur. Ama bu konuşmayı biz duyamıyoruz. Bir de nerede konuşur? Dedik münker ve nekir gelirken Men rabbukama dinukama nebiyuka. Eyr amali salih ise cevap verir. Salih değilse ne der? Ha ha ha diyer. Cevap veremez, tıkanır. İşte bu yol bu burada konuşabilir. Bir de ölü diyor ki ne zaman haberdar olur? Eee diyor ki onu gömerken Tellik seslerini duyar dışarıdakilerin. Ölü. Bunu eşitebilir. Bir de bir rivayet var. Ölü diyor ki, Bir dünyada bir dostun var ise, Ölü ona salam verse, Geçse kabrinin başına salam verse, O onu duyar salamını alır. Bu hadis zayıftır. Bu hadis zayıftır. Alimler bu hadisi zayıf yapmış. Ama olabilir. Yani hadis zayıf olur. Yani bunu reddetmesini bir mesele yoktur. Yani itikadi bir mesele ama biz de genelde ölüler duymaz. Çünkü Allah Subhanahu teala diyor ve ma ente bi-musmi'in men fil qubur. Neml suresinde 80. ayette. Sonra Fatir de diyor ki Allah Subhanahu teala Pardon. Birinci ne milsurasidir? E, e, Fatır surası 20. oma en tetbi musme fil qubur. Ne milsurasında seksende, inneka la tesmâ al mevte. ve la dua Ölleri eşitemezsin. Ondan dolayı, ne biz ölleri eşitebiliriz, ne ölüler bizi eşitir. Bu ehli i Sünnet meselesinde. Yani ittifak olunan bir meseledir. Sadece ölü istisnalı yerlerde eşittir. Onun gerisinde eşitmez. Bunun haricinde de bazı alimler söylemişler el sünnet içinde işte dostu geçse eşittir, hoşlanır vesaire. Bunların hiçbirisinin aslı yoktur. Bir kısmı şiddetli aslı yoktur. İnkar edilir. Bir kısmı bu hadis gibi mesela selam verir e, zayıftır diye. Bunlarda fazla inkar olunmaz ama inkar olunan meseleler nedir? Eşitmez. Yani e, eşitir, cevap verir vesaire bu konularda ehli sünnet alimleri e, şey yapalım, yapmışlar, anlaşmışlar. Bu konularda ölüler eşitmezler. Dünyadan da haberleri kalmaz. Ama salih Evlatlar amel işleseler, olara mesela o gün azapları var ise azabı azaltır, yen yani ikramları var ise ikramları fazlaşır. Niye ya Bir sorarlar? Melekler olarak diyenler, işte senin evladın salih bir amel işledi, yen yani kötü bir amel işledi, senin üzerine vabali geliyor. Ve hakeze. Vallahu alem, Allah daha iyisini bilir. Velhamdülillahi rabbil alem.